Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısından Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay Madde, yan koltuk. Yazan, Aylin Kuryel. Okuyan, Ahrar Dalkılınç. Bu tarafta. Üç boş bırak. Şuraya oturacağım. İyi, geç. Altın yumruk. Full kontak karade, yeryüzünün en şeytanca düzenlenmiş sporudur. Ve bu sporun bir numaralı adamı, Rus sporcu Korkunç İvan'dır. Amerika'da bir şebeke tarafından kiralanan bu, bu deli, yeryüzünde ancak bir kişi durdurabilir. Altın Yübrü. Altın Yübrü. Hop hop, ne oluyor be? Bu ne ya, ne oluyor be? Savaş, biraz. <gülüyor> Demir leblebi. Yusuf Atılgan'ın anayurt otelinde Zebercet sinemaya gider. Oturacağı yeri seçmek konusunda tedirgindir. Yerini aldıktan sonra ise salonda bulunan yarı karanlıktaki belirsiz yüzler koltuğunda büzülmesine neden olur Zebercet'in. Kendilerini bilmeseler de bir insanın yapabileceği her şeyi yapabilir bu insanlar. Sinemaya giden kişinin bu yarı karanlıkta diğerleriyle kurduğu ilişkideki tedirginlikten cinsel gerilime uzanan sayısız dinamik yan koltukta vücut bulur genellikle. Ay ne kadar talabalık. Değil? Ya. Ben de şöyle bir yere oturayım ya, Ay. Ne yapıyorsun ay, ay, ah, edersin, ay, ay. baksana be. Melek görmedim. Ben de şuralarda bir yer bulun kendime var. Heh Böyle Ay Seyir deneyiminin üzerinde çok durulmayan bu en küçük birimi yan koltuk Kartal Tibet'in Sultan filminden Zeki Demirkubuz'un yazgısına birçok filmde belirir. Henüz film başlamadan sandalyenin o meşhur ortak kolu yani iki yabancıyı ayıran ve birleştiren o en ince sınır üzerinde bir mücadele başlar. En ufak jestler ve hareketler değerlendirilir, yorumlanır, çıkarımlar yapılır, güdüler hesaplanır, gardlar alınır veya düşürülür. Bu mücadelenin güç dinamiklerini kültürel, sınıfsal ve cinsiyet kodlarını içinde barındırdığını söylemek abartılı olmaz. Açık hava sinemalarının kolsuz sandalyelerinden, kapalı sinemaların ince tahta kollarına, AVM salonlarının kadife kaplı geniş koltuk kollarına giden süreçte yan koltuk hep oradadır. Atılgan'ın bu kez de Aylak Adam'da bahsettiği film bittikten sonra sinemadan çıkan kısa ömürlü yaratık aslında kendisinin de bir yan koltuk olduğunu düşünmeden uzaklaşır yan koltuktan. <gülüyor> Evlili çekerek eğlencelik. Anne çekerek alacak mı? Şimdi yemek yedin oğlum. Anne ne istiyorsun? Aman efendim çocukları Üzmün canlılı çekmiştir değil mi? Çekildikti gel bak şimdi. Buyur abi. Kaç tane? Eh, 20 tane yeter herhalde. <gülüyor> 20 mi? <gülüyor> ya peki gel bakalım 20 tane. Başlıyor. Sinemadan çıkmış insan. ''Yoksa her şey ben olmadığım zaman, benim olmadığım yerlerde mi oluyordu?'' sorusunu soran şahane adamın, Yusuf Atılgan'ın ilk olarak 1959'da varlık yayınlarınca basılmış Enfes romanı Aylak Adam'dan. Bir türlü uyarlanmadı, uyarlanamadı beyaz perdeye. ''Vardı işte, çocuklar, elmalar vardı.'' diyordu oysa. İki saat sonra kalabalığın içinde sinemadan bir dar sokağa çıkan sanki başka birisiydi. Düşünüyordu. Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği kısa ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan. Gördüğü film ona bir şeyler yapmış. Salt çıkarını düşünen kişi değil. İnsanlarla barışık. Onun büyük işler yaptığı umulur. Ama 5-10 dakikada ölüyor. Sokak sinemadan çıkmayanlarla dolu. Asık yüzleri, kayıtsızlıkları, sinsi yürüyüşleriyle onu aralarına alıyorlar, eritiyorlar. Bunları kurtarmanın yolunu biliyorum. Kocaman sinemalar yapmalı. Bir gün dünyada yaşayanların tümünü sokmalı bunlara. İyi bir film görsünler. Sokağa hep birden çıksınlar. Yazan Murat Erşahin Türkiye Sinema Sözlüğü Altyazı Aylık Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısından. Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay.